açık beyin my brain neuroekonomi neuropolitika neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürvit. Efendim, günaydın. Evet, günaydın diyoruz. İkinci programdır. Evet, yeni yayın döneminin ikinci programından merhabalar. 15 günde bir şöyle yol geçen ne e, değişerek karşınıza çıkıyoruz deyin. Evet hemen unutmadan e, açık beyin et. gmail.com adresimizi de verelim. E, iletişimimiz sürüyor dostlarımızla. E, bu adresi hatırlatalım. Eee Yanılmıyorsam hayalet uzur Tam bahsederken birinci yayın dönemi bitti ve ikinci yayın döneminin ikinci programında onunla ilgili bir kısa hatırlatma yaparak e, beyin niye tepki gösteriyordu e, artık olmayan bir uzman e, gövdenin eksilen parçasına e, onu konuşarak belki başlayabiliriz bir şey diyecek misin peki sen güzel bir şey nerede duydunu söylemiştin de bir... ah, ne duymuşum ayol alternatif programda ha evet evet şey <gülüyor> e, Rahman Özdülün programının e, ismini andık yol geçenin e, biz bugün e, senle e, beden temsilini konuşacağız değil mi tesadüfen e, son yol geçen de e, Beden üzerineydi işte bedenin kültürel kodlamalarından hani ideolojik olarak kurulmasından söz etti Rahmi övdür konuğuyla birlikte yeni çıkan bir kitap dolayısıyla hani işte sosyal olarak bedenin kurulması konumlanması üzerinde hani bizde bunun e, nöral temsilini konuşacağız dedin bu hafta. Bu iyi, evet. bir, iyi bir tesadüf <gülüyor> oldu. iyi bir paslaşma oldu gibi geldi. Evet. Bedenden söz ederken e, ruhun mekanı beden, aklın mekanı beyin e, şey, karşılaştırmalarını anolojilerini hatırlayarak e, bedenden bahsederken aynı zamanda mekan algısı ...konusuna da... ...geçmeyi umuyoruz... ...bu programda. Hı hı. Belki ilerleyen programlarda... E, ...çoğunlukla birlikte... E, ...anılmaya... ...anılmasına alışılmış bu... E, ...mekan ve... ...zaman algılarının ikincisine geçer... ...ve zamandan da bahsederiz. Hı. <gülüyor> ne diyeyim? <gülüyor> diye yani iyi, hayalet uzuv. Ha <gülüyor> ha hayalet uzuvda nerede kaldı? Ee, tamam. Bir e, hızlı bir özet işte e, özellikle e, kol ya da bacak kaybı koşulunda e, tuhaf bir fenomen hayalet uzuv e, birey hale bu uzvun uzvunu koruduğunu zannediyor. Ondan olmadık evet. duyumlar alıyor. Olmadık evet. sensasyonlar alıyor. Bunlar işte ağrılı olabilir. Genellikle nahoş bir hissiyat ama bir biçimde sanki o yerinde duruyormuş gibi. Sen güzel bir örnekle Melvin'in Moby Dick'inden Kaptan Ahab'ın örneğini vermiştin. Daha hani. O hoş bir örnekte daha tıbbi olarak tarif edilmeden böyle bir fenomenin vardı evet. Melville bunun farkında işte kaptan A var resmen e, e, kaybolan bacağının e, ızdırabını yaşatıyor evet kaptan A da, e, bayağı bir şikayet ediyordu evet evet gayet güzel e, kelimelerle gerçekten ben bir o, nöroloji o... ders kitabına geçebilecek güzel bir e, tarifle e, şikayet ediyor değil de. mi şey, marangozuna mı geminin marangozuna tabi tabi yani bunu sen e, benim olmayan bacağımın yerine yeni güzel bir bacak yaparsın ama ona e, benim sahip olma hissimi nasıl ortadan kaldıracaksın? Evet. Bunun dolayısıyla işte e, bunun e, nasıl olabileceğine dair bir takım mekanizma spekülasyonları yapmıştık. İşte beyinde plastiste denilen bir takım e, değişiklikler söz konusu ki bu plastik değişiklikler aslında işte e, gerek anılarımızın temsil edilmesinde ve gerekse de e, hasarın onarılmasında e, deyim yerindeyse e, işte yaşlanmanın getirdiği e, bütün bu e, döküntünün temizlenmesinde e, rol olan temel mekanizma <gülüyor> çünkü beyin yani. hücreleri denilen nöronlar e, kendilerini yenileyemiyor, e, o zaman da doğal olarak e, bu plastik potansiyellerine e, e, dayanmak zorundalar onarım için hı hı. E, doğal olarak da e, beyinde bir e, beden haritası var belli bir e, belli bir yerde e, bu duyumların e, dokunma ve e, ağrı ısı duyusu denilen e, işte e, somatosensoryal duyu dediğimiz e, duyumların Hedefi olan beyin bölgesi işte primer somatosensorial korteks. Burada bir beden haritası taşıyoruz. Bundan kasıt işte parmakların, kolun, bacakların, gövdenin ve yüzün belli bir haritalanma biçimi var. Evet. Bu harita hiç de işte aslında bedendeki organların cesametlerine uygun bir şekilde değil de o organizma, evet. o beden parçasını ne oranda kullanıyor doğal adaptasyonda? E doğal olarak evet. e, insanda bu e, el, parmaklar ve e, altı yüz yarısı konuşma içinde e, kullanıldığına göre bütün diğer organizmalar sadece çiğneme, beslenme için kullandıkları altı yüz yarısını en büyük temsile e, evet. sahipler. Evet. E, bir uzuv kaybı sonrasında özellikle bu bir kol, el ise ee, o zaman ne oluyor? <gülüyor> ee, o kaybolan e, uzuvun bu primer somatosensörüel korteksteki haritası yavaş yavaş kayboluyor. Ee, kalan parçalar ise oraya doğru uzanıyorlar. Evet. Yani ee, bu örnek, bu örnekden konuşurken e, her ne yani her ne ekmeşse kafadan bacaklar geliyor aklıma. <gülüyor> yani böyle bir... E, Beyinden çevreye doğru e, büyümüş bir canlı gibi sanki algılıyorum ben. Evet yani bakalım e, bu, benzetmeye çalışalım. O zaman ne oluyor? E, kesilen kaybolan kolun gerisinde kalan e, gövdeye bağlı e, kol parçacığı en ucunda sanki parmaklar varmış gibi bir e, hissiyat. Kesinlikle. Aynı şekilde bunun hemen üst komşuluğunda da 600 yarısı olduğunda sanki çenede e, parmaklar çıkıyormuşçasına e, bir hissiyat. İşte, hani, <gülüyor> bu genellikle dediğim gibi e, nahoş bir hissiyat. Kaptan Ahab'da olduğu gibi. Evet. Genellikle ağrılı hissedilen, ille de ağrı değil ama genellikle nahoş hissedilen bir şey. E, ve Dolayısıyla e, işte, e, buna da fantovuzu Evet. Fenomeni diyoruz. Ee, sanıyorum doğru bir yoldan ilerliyoruz. Çünkü e, bu edilen sözlerle mekan algısına çok yaklaştık gibi geliyor. İşte temsiliyet ve temsiliyetin gövdenin oranlarıyla ve beceri faktörüyle eşleşmesi. Ve kendimize göre de beynin özelliklerini sayıyoruz biliyorsun. Yani bu işte e, hayalet uzuv fenomenine beynin, beynin tavrı göz görür. Beyin kabul etmez ee, tavrıdır. Ee, fakat bir de e, mekanla ilgili... Hı, fazla göz... bir şey koyuyor değil mi? Sanki yok. varmış gibi hı, ekliyor. Biz bugün olduğu halde e, yok gibi davranan... Kesinlikle. Özellikle mekanın bir bölümünün e, kaybolmasını konuşacağız. Kesinlikle. Yani göz görür, beyin ihmal eder. Beyinin özelliklerini kendimize göre e, kendimizi yetkili sayıp... E, ...sıralıyoruz... Ee, ...tabii ki örnekler üzerine... ...istersen... ...böyle bir 70 yıl önceye kadar... filan gidip... ...kendi bilim dalımızın... ...tarihinden... E, ...örnek vermeye... ...çalışalım... ...1941'de... ...Edinburgh'dan... ...neurologlar... E, Patterson ve Zankville... ...kaza sonucu kafatası kırığı... ...oluşmuş bir vaka yayınladılar... ...kaza... Hastada kendi gövdesinin sol yanındaki mekanın algısında bozulmaya yol açmıştı. Sağ yanındaki mekan algısında ise herhangi bir bozukluk yoktu. Hasta kendine göre sol tarafta yer alan kapıların yerleşimlerini ve nerede olduklarını algılayamıyor. Başını sola doğru çevirip baktığı halde bu bozukluk devam ediyordu. Önündeki kitabın sol tarafındaki sayfaları ve satranç tahtasındaki solda yer alan piyonları görmemiş gibi davranıyor, görmüyor gibi davranıyordu. Yazarlar bu bakanın tartışılmasında ortaya çıkan tabloyu şöyle isimlendirdiler. Sol taraftaki her şeyin tanınmasına rağmen hemen unutulması olarak tanımladılar ve daha çok bellekle ilişkilendirdiler. ...ve bu durumda... ...yarı... ...mekansal... ...ihmal ismini taktılar. Yani bizim kendi terminolojimiz içinde hem ...hemi spasyal... ...neglect olarak... ...adlandırdılar. Ee, daha sonra... ...oldukça yaygın ve iyi bilinen bir fenomen haline geldi bu. Ee, ama biraz... E, ...sıradan ilerlemek istiyorum... Beyni etkileyen bazı durumlar demek ki insanın mekan algısını bozuyor. Üstelik de bu bozukluk gövdenin bir tarafında yer alan mekan bölümünde ortaya çıktığı halde öbür tarafında yer alan mekan bölümünde görünmeyebiliyordu. Hastanın her iki tarafındaki kol ve bacaklarında herhangi bir güçsüzlük olmadığı gibi her iki yana bakışı da korun korun korunabiliyordu. Yani hasta görebiliyor ancak bir tarafta gördüklerinin görmemiş gibi davranıyor ihmal ediliyordu İ ihmal ediyordu. O yıllarda yaşayan insanlarda beynin içini gösteren tomografi, MR gibi yöntemler olmadığı için ve hastada yaşadığı için yani bir otopsi şansı da olmadığı için ortaya çıkan bozukluğun aslında beynin hangi bölgesinin etkilenmesiyle ortaya çıktığı pek ortaya şey olm belli olmamıştı. Ancak ortaya çıkan bir taraf ilişkisiydi. Yani hastanın... Daha çok sol felçlerle ilgiliydi. Bu. Doğru. Ve kafatasının sağ tarafındaki kırık e, bu tarif ettiğimiz fenomenle sonuçlandı, sonuçlanıyordu. Yani böyle bir ilişki. Aslında beyin ve kol bacak ilişkisindeki çapraz e, temsil eski Mısırlılar'dan biri biliniyordu. Yani İmhotep'in e, şey, papyruslarında tanımlanan e, hastalarda kafanın bir tarafındaki yaralanma karşı tarafta felce yol açar ifadeleri vardı. Ama bu 1940'lara kadar pek bir bilinen bir fenomen değildi. Yani mekanın algısı daha çok bütün olarak olduğu varsayılan bir algıydı. Ve 1941'deki bu vaka raporundan sonra yani elle tutulan, gözde görülen bir şey olmayan mekan algısının bile yani bir şey, taraf ilişkisi içinde olduğu. Yani ondan bir 80 yıl önce <gülüyor> değil mi? 1860'ta e, Paul Broca'dan beri Tabii. sol hemisferle Tabii. E, konuştuğumuzu biliyorduk. Tabii. Dolayısıyla bir inme vakalarında yani Hı -hı. bir damar tıkanıklıklarında. Ee, sağ taraf felçlerine hemen daima dil bozukluklarının yani afazilerin eşlik ettiğini biliyorduk. Ondan 80 yıl sonra başka bir e, asimetrik ilişki evet. eklenmiş oldu. Evet. Sağ felçlere ne kadar dil bozukluğu eşlik ediyorsa e, sol felçlere de o kadar sol mekan ihmali Tabi. ettiriyorsa. Tabii. Broca'nın bu, bu, bu konudaki avantajı yani hastasının ölümü üzerine yaptığı otopsi de bu konuşma yeteneği bozulmasının bir şeyle ifade etmiş olmasıdır. Yani bir sınırları belli bir lezyonla. Doğru ama hani bir kez söylendikten sonra Hı -hı. bir tarafta felç olması eğer bu çapraz kontrol da yerleşmişse bir kere Hı -hı. bir tarafta felç olması karşı taraf beyin yarısındaki hasarı gösterecek. Hı -hı. Öyleyse bir taraf felcine eşlik eden bir zihinsel bozuklukta. O zihinsel işlevin o beyin yarısında temsil edildiğine dair bir, bir ipucu olacak. Kesinlikle. Bu konudaki bilimsel kanıtlar bu vakanın yayınlanmasından 30 yıl kadar sonra Gazeniga e, öncelikle Siperi ve Gazeniga isimli araştırmacıların özel anlamda e, bir hasta grubunda yaptıkları deneyler sonucunda biraz kanıt bulmaya başladı. Ayrek beyin hastaları denen bu hastalarda çoğunlukla da tıbbi bir durumun tedavisi amacıyla her iki beyin yarısını birbirine bağlayan ana bağlantı yani korpus kalliozum kesilmiş olduğu için aynı kafatası içinde e, bütünleşen bir beyin olmaktan ziyade sol ve sağ beyinlerinin yarattığı iki beyin kavramıyla e, boğuşan, boğuşan ve onun konfüzyonunu ve çelişkesini yaşayan Hastalar ortaya çıkmıştı. Bu hastalarla ilgili yapılan deneylerde gerçekten de sahabeyinin mekan algısında, e, form algısında, e, şekil algısında solan azalan daha baskın özellik taşıdığı da ortaya çıkmış oldu. Yani böylece işte kanıtlanmış oluyordu. Ama yine de e, sahabeyinin neresinin etkilenmesi koşulunda böyle bir yarı mekan ihmalinin ortaya çıktığı konusu e, henüz şey bekliyordu açıkçası. Yani sağlam kanıtlar bekliyordu. E, 1970'lerden sonra önce tomografinin gelişmesiyle e, artık otopsi beklemek durumunda kalmadılar birçok insan. Ve son derece hızlı bir şekilde bu fokal dediğimiz Belli sınırlara sahip olan beyin lezyonları ortaya dökülmeye başladı. Hani konuşma bozuklukları için, dil bozuklukları için ortaya döküldüğü gibi bu konuda da ortaya dökülmeye başladı. Ve sağ beyinle ilgili bir şey ortaya çıkmaya başladı. Harita, işlevsel bir harita ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Hani mesela Broca zamanından sonra e, konuşmanın ve dilin sol beynin içinde e, konumlandırılması... Ee, aslında sağ beyni için aynı beklentiyi yaratmamıştı. Sanki sağ beyin daha holistik, daha bütüncül ve bu lokalizasyon etkisinin biraz zayıf olduğu, belirsiz olduğu bir beyin yarısı olarak kabul ediliyordu. Hı hı. Fakat bu, bu dönemden itibaren gerçekten belli yerlerdeki etkilenmelerin belli tablolara birebir e, yol açabileceği de anlaşıldı. Evet. Senden şey rica edeceğim şimdi. E, buraya getirdikten sonra lafı e, çok ünlü bir e, vakanın bozukluğunu kısaca özetlemeni rica edeceğim. Federico Fellini'nin hastalığı ve ortaya çıkan şeyi. Sanıyorum yani, bu şeyin üzerinde yani bu iz, izlememiz gereken yolun üzerinde Evet mi? evet değil mi? 1980'lerin sonudur değil mi? <gülüyor> felini evet. Evet, e, bir klasik e, sağ hemisfer e, inmesi geçirir. E, beynin arka bölümlerinde Hı -hı. çok fazla e, e, ağır bir felce, sol taraf felcine neden olmaksızın bu tuhaf fenomen... Başına gelir felinin sol mekan ihmalini ve de hani buradan bu inmesinden doğrusu kurtulamayacak ve en sonunda aynı hastanede ikinci bir atakla hayatını kaybedecek. Ama bu ölümüne kadar geçen süre içinde gerçekten de sol mekan ihmalini son derece iyi resimleyen. Bir dizi örnekler yapar. Niye? Çünkü Fellini aynı zamanda çok da iyi bir karikatürist. Konuşacaktım. Ve işte e, kendi e, durumunu da alaya alan e, bir dizi e, karikatürler yapar. Biz e, yatak başında hastayı muayene ederken sol mekan ihmalini... E, Nasıl ortaya koyarız? İşte bir takım iki boyutlu şekiller kopya etmesini isteriz. Mesela dört yapraklı bir bir papatya resmi çizeriz de görürüz ki sol mekan ihmalli hasta. Ya sol taraftaki iki yaprağı ihmal eder ya dört yaprağı birden sağ tarafa çizer. Ya da horizontal bir çizgiyi ortadan bölmesini isteriz. Sol mekan ihmalli bir hasta bunu e, oldukça sağa yakın bir şekilde e, ortadan bölür. Ortada olduğunu düşündüğü yer orasıdır çünkü. E, Fellini bir e, bu Ortadan bölme testlerini bir güzel şeylerle karikatürlerle bezer ve doktorların o grandiyosu. Evet, her evet, hep çizginin en sağ tarafına kendisi oturur, eciş vucuş bir ihtiyar olarak ve ortadan bölen çizgi yerinde de işte güzeller güzeli sarışın bir nörolog vardır gerçekten hani doktoru öyle. Ee, şey e, cesameti epeyce iri e, bir sarışınları nero lok muydu emin değilim ama e, daima öyle o tür e, çizgilerdir e, ne yapalım Fellini dolayısıyla girdik sol mekanik mahnı bir müzik arası verelim çok sonra, iyi olur çok iyi olur devam yoğun gidiyoruz ben e, bu hafta yanımda e, Nülfər Akbalı da ait CD'ler getirdim e, kendisi e, hafta sonları TRT Şiş'te çok e, beğendiğim programları yapıyor ve farklı türden melodiler seslendiriyor e, kendisinin e, çok anlamıyorum yani kesinlikle anlamlandıramıyorum ama söylediği kadarıyla Zaza e, şivesiyle okuyor ve tabii ki diğer genel şiveye de geçiyor aynı zamanda Türkçesi de mükemmel Türkçe konuşan ve Kürtçe bilmeyen konukları da misafir ediyor Son derece güzel bir program. Onun elimdeki ee, CD'sinden Sosin isimli parçayı takdim etmek istiyorum. Ramusane, akıl u sevdadı froshe. Keç deri Peki, e, hı hı. bu hoş parçadan sonra devam edelim. Tabii, e, Fellini ve benzeri vakalarla. Fellini, orada hoş bir şeyi de söylemek lazım. Yine bir <gülüyor> çiziminde, yine kendini çizer, yine eciş bir, bir e, ihtiyar sayfanın, e, A4 sayfasının hı. sağ tarafında. E, ellerini açmış, e, şaşkınlıkla sayfanın soluna doğru e, bakmaktadır. Ve, e, ve bir konuşma balonunda Dovela Sinistre'de. Yani sol, sol nerede? Ee, solu kaybettiğinin gayet e, farkındadır bu büyük e, zeka. E, tabii, Normalde hani, farkında pek olun, olunamayan. E, hani aynı zamanda e, hani, siyasal eğilimleri de bilinir. <gülüyor> bu, kendinin mekan olarak solu kaybetmesi mi yoksa e, İtalya'da <gülüyor> giderek... Fakru zaruret içine giren sol politikayı e, aramaktadır diye de e, tartışılır gerçi ama işte sol nerede? Anladım. anladım. Türkiye için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani eğer <gülüyor> e, ben, ben, misafir, rahatlıkla e, söylüyorum. hasarlı insanlar olarak. Şimdi e, bu e, bahsettiğimiz bölge Fellini'de de hasta olan yani sağ beynin Pariyatallobu. Ee, evet, Pariyatallobu'nun daha çok arka alt bölümündeki bir şey, e, özel bir bölge. Ben senden şunu rica edeceğim. E, o bölgeyi bir merkez olarak kabul ediyoruz şu anda. Bir network'ün merkezi olarak kabul ediyoruz. Ve bu network'ün diye ögeleri var. Yani bir mesela mekanı e, tanımak için... Mekana bakmak gerekiyor ve göz göz hareketlerinin bu konuda uyumlu olması gerekiyor. Mekana bakıldığı zaman e, kesinlikle mekanın öğrenilmesi gerekiyor. Ve tekrar bir mekanla, bu mekanla karşılaşıldığı zaman da bu mekanın geçmişte karşılaşılan mekanların içinden seçilip onun olup olmadığı doğrulanması gerekiyor. Bütün bu faaliyetler e, tabii ki bu sadece bu alan tarafından ortaya konmuyor. Bu işlevleri bir araya getirdiğimiz zaman gözlerin birlikte hareketiyle ilgili ve beynin alt bölümlerinde yer alan işte süperiyar kolekülüs denen bölgeden de başlayarak işin içine hipokampuzu da sokarak ve çok fazla sayıda sözünü ettiğimiz çalışma belleğiyle ilişkili olan prefrontal lobu da işin içine kattığımız zaman böyle bir network oluşmuş oluyor. Yani mekana tanımı ...ve mekana oryantasyon için beyinde bir özel network'ün varlığı gerekiyor. Buna da e, Türkçesi iyi oturdu doğrusu. Nerede ver ne, network olarak da e, isimlendiriliyor bu network. Senden diyeceğim şu. E, bu beynin anatomik ve işlevsel olarak yapılanmasında... ...yokuş yukarı ve yokuş aşağı e, terminolojileri var sen derslerini anlatıyorsun bunların. Bunları ne anlam ifade ediyorlar ve nasıl bütünleşiyorlar beyinde? Network için önemli bir şey bu. E peki en e, kısaca söylemeye çalışayım. E, i̇şte e, duyuların temsil edildiği primer duyu kortekslerinden e, sinaptik mesafelerle uzaklaştıkça e, yokuş aşağı inmeye başlıyoruz. Yokuş aşağı indikçe de zihinsel temsilleri buluyoruz. Yani yokuş yukarı alanlarda e, duysal temsiller var. Dış dünyada, dış gerçeklikle e, bir şekilde e, doğrudan e, bir, bir arayüzde birleşmiş şekilde hani İngilizce hard wire denilecek şekilde e, yokuş aşağı indikçe ise yani duysal kortekslerden sinaptik mesafelerce uzaklaştıkça da artık zihinsel alanlara geliyoruz ki bu zihinsel alanlarda. Eskiden düşünüldüğü gibi anlaşılan bir takım e, dedike, ankaja merkezler değil de e, beynin e, farklı bölgelerinde, e, beyin kabuğunda ve derinliklerinde e, dağılmış e, şebekeler, nöral ağlar e, söz konusu. Dil, sol hemisferindeki dil temsili de dahil olmak üzere kognitif sistemler ya da zihinsel işlevler bu tür e, geniş boyutlu, Nöral ağlarda e, evet. temsil ediliyor. Sanıyorum Mesulamın. E, e yani bir bir, bir bir İstanbulluyu bir hemşehrimizi burada e, zikretmek lazım herhalde. E, e, beyin davranış ilişkilerine bu e, nöral ağlar e, paradigmasının e, e, lokalizasyonculuk yerine yani işte işlevlerin bir takım merkezlerde angaja merkezlerde saklandığı düşüncesini değiştiren. Bir, bir nevi bir paradigma değişikliği olarak düşünülebilir bu. Onun öncülerinden biri de bir İstanbulludur Marcel Mesula <gülüyor> Yani o zaman yokuş aşağı ve yokuş yukarı ilişkileri içinde bizim bugüne kadar kabul ettiğimiz varsaydığımız göstergelerin klinik tabloların çok ötesinde bir zenginlik içeren bir şeyle de karşılaşma ihtimalimiz doğuyor yani ona hani işte nöral ağlar dediğimiz zaman o zaman öyle lokalizasyonculuk zamanında merkezcilik zamanında ne düşünülürdü işte sağ parietal lob madem en sık sol mekan ihmali sağ parietal lobla ilişkili sağ parietal lob mekan temsilinin merkezidir. Nasıl ki e, e, madem Broca alanı e, hasarlarından sonra Broca afazisi çıkıyor o zaman Broca alanı sol tarafta gramer merkezidir diye düşünülürse Oysa bu ee, şebekeler dan itibaren ki 1981'dir e, Marcel Mesulam'ın e, bunu yazması artık biliyoruz ki e, bir takım kritik beyin bölgeleri e, aynı e, zihinsel işlevin e, farklı bir takım nüanslarla birlikte e, sürüp aynı zihinsel işlevi bozar. Yani sol hemisferin farklı e, bölgelerindeki hasarlar nasıl afazi bir dil bozukluğu e, klinik göstergedeki nüanslarla birlikte yaratıyorsa, sağ hemisfer hasarları da neredeyse ayna imgesi gibi önden arkaya çeşitli bölgelerindeki hasarlar sonrasında sol mekan ihmali yaratır. Hani Marcel'in e, bir, e, bir nevi ihtilal olarak e, görülebilecek olan katkısı bunu İlk kez e, e, insan olmayan primatlarda, maymunlarda bu ağı e, özel nöroanatomik işaretleme e, yöntemleriyle göstermesi ve nasıl ki... E, e, Vernike-Lichtheim modelinden daha hiç görmediği bir afazi, o şebekeyi o basit şebekeyi ağı çizdikten sonra daha klinikte hiç görmediği bir sendromun olması gerektiğini varsaydıysa Marcel'in de maymunlarda ortaya koyduğu bu nöral ağın insandaki karşılığı dolayısıyla sağ pariyetalde değil yalnız farklı sağ hemisfer bölgelerinde de sol mekan ihmali olabileceği öngörüldü. Nitekim nitekim birbir ardına bildirildi bu. Hani şimdi biliyoruz ki işte sağ pariyetal lob aslında dış mekanın e, duysal açıdan multimodal evet. bir temsilini taşıyor. Hı. Gerek görsel gerek işitsel ve gerekse e, de e, somatosensörü olarak. Ama aynı zamanda e, hemen gövdemizin dışına çıktığımızda işte peri personel denen e işte, alanda bu sefer başka bir şeye ihtiyaç duyar oluyoruz. Denir onlar. Yani hani, hareket e, e. o mekan içinde hareket işlemine de ihtiyacı var. Evet, yani elin uzak öyle elle ulaşılamayacak uzaklıktaki <gülüyor> e, mekanın haritası. Ee, buna karşılık onun doğrudan bağlı olduğu daha önde frontal alandaki frontal göz da denilen bölge işte e, bir kontrolataryal mekanı yani çapraz mekanı bu durumda sol tarafı e, elle ve gözlerle araştıracak bir <gülüyor> e, mekanizmayı dolayısıyla sol tarafa bakacaksak işte bu ağın bu bölümünün ateşlemesi gerekir ki sol tarafa bakılsın, bakılan yer gözle önce araştırılsın, explore edilsin ve elle de hedefe ulaşılsın. E evet. bunun bir de ama motivasyonel bileşeni var hı hı. Beynin orta hı hı. bölümünde singulat gyrus denilen bölge ise işte mekanın soluna yönelmeyi Giderek oradan haberdar olmayı bir çeşit bunun motivasyonunu düzenleyen evet. yer. Evet. Bu üç bölgenin bu temel üç bölgenin hasarı klinikte oldukça kalıcı sol mekan ihmaliyle evet. sonlanıyor. Şimdi bu şu ana kadar öncelikle beden şemasıyla başlayıp mekan algısına doğru gittik. Ve aslında bilim dalımızın gerektiği... Algısı da demeli. De belki farkındalığı, farkındalığı demeli. Algı dediğimiz zaman Hı -hı. ya da işte senin Hı -hı. demin tartıştırdığın ya. şeyle yokuş yukarı bölgelerde kalıyoruz. Farkındalık ise Hı -hı. yokuş aşağı inmemiz lazım artık. Tabii. Bir kognisyondan Hı -hı. söz etmemiz lazım. Bunları yaparken beyindeki bölgeleri açıklamaya çalıştık ve zihne bunu algılayan yani olmayan bir şeyi e, varsayan veya e, var olan bir şeyi yok sayabilen bir zihin işlevine doğru giriş yaptık. Yani zihine aktif bir rol e, verir gibi olduk. Pasif olmaktan çıktı zihin. beyinle bağlantılı bir şekilde aktif olan karar verici ve e, tercih kullanıcı bir şey haline geldi. Unsur haline geldi. Bu böyle olunca... E, ister istemez. Hani biraz temkinli belki gitmemiz gerekiyor ama ben bunun felsefedeki e, öncülerine de bir atıfta bulunmak isterim. E, hemen aklımıza, hem yani benim çalışırken aklıma tabii ki Kant geldi. E, Birçok bir nedenden dolayı geliyor ve orada özellikle 1781'deki e, Saf Aklın eleştirisinde mekan ve zaman kavramlarıyla ilgili e, söyledikleri bizim için bir başlangıç noktası olabilirdi diye düşünmüştüm. Ona göre mekan ve zaman kavramları kendi başlarına var olan nesnel ve kendi başlarına deneyimlenir ve anlaşılır kavramlar değillerdir. Bu kavramlar zihnin kendinde var olan bir çerçevesi ve ilişkileri sayesinde ve onların sınırlarıyla ancak anlaşılabilir. Daha doğrusu onların sınırları içinde ve onun gayretiyle anlaşılabilir kavramlardır. Biz de son yarım saat içinde beyindeki networkler, yokuş aşağı yokuş yukarı sinaps ilişkileri, e, net şeyler, e, sağ sol beyin yarıları vasıtasıyla zihni hareketlendiren bu kavramları e, izah etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orada e, gerçekten Kant'ın niye batıda e, psikolojinin öncülü birçokları tarafından sayıldığı da buradan ortaya çıkıyor açık açıkçası. Yani zihne e, hem sınırlı bir görev yüklüyor ama aynı zamanda dinamik bir görev. Yani hem analitik görevleri var hem sentetik görevleri var ve dünyayı tanımaya çalışıyor. E, bizim bu yarı mekan ihmali ve beden algısı gerçekten bu işin e, beyin mekanizmalarıyla sınırlanmış bir aktif zihin kavramı içinde olduğunu düşündürüyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi yani e, tabi hani işte Kant'ta e, bir takım durumlar gözlem öncesidir. İşte a prioridir, numenaldir. Evet, işte e, e, gerçekten de nörobilim de birbiri ardına e, aslında e, dış gerçekliğin herhangi bir organizmada e, o organizmanın beyninin donanımı dolayı, dolayımıyla e, temsil edildiğini e, gösteriyor. Öyle değil mi? Anladım. Dalga boyu analizi yapabilen bir takım görsel nöronlara sahibiz. O sayede ee, dış dünyaya, görsel dünyamıza renk atfediyoruz. Oysa evet. oysa ki dalga boyu analizi yapma yeteneği olmayan organizmalar görsel dünyası griyin tonlarından ibaret. Evet. Yine yani işte bir, bir, bu primatlarla birlikte olan bir Zenginlik, zenginlik mi e, diyelim aslında? E, tabii ki doğal adaptasyonun e, sorularına bir cevap vermem biçimde. Hmm. Kedigillerin e, bu tür bir nörona e, ihtiyaçları yok. Olan görsel nöronlar ile gayet adaptifler, gayet hallerinden memnunlar. Oysa ki primat. Sosyal bir tür olarak i̇şte özellikle aşina bir yüzü aşina olmayanlardan ayırt etmeli. İşte Durağın bir nesneyi manipüle etmek üzere diğer statik nesnelerden ayırt edebilmeli. Bir renkli görüyor olmak özel bir doldurulamaz bir avantaj sağlıyor primar tabi ki. Şöyle söylemek mümkün mü acaba? Bir tırnak içi, felsefi bir yorum yapma e, çabası e, motor hareket ve refleks fizyolojisine dayanan geleneksel nörobilim anlayışı nedenli denli bir yaklaşımı sergiliyorsa bizim uğraştığımız davranış nörobiyolojisi ve davranış nörolojisi e, onun da ötesinde kantiyen bir aktif zihin kavramını e, gündeme getiriyor. Denilebilir mi? <gülüyor> e, yorum yok mu desem yoksa şöyle mi demeye çalışsam? Aslında hmm. te, tabii ki e, nörobilimin de e, temel problemi zihinsel fenomenler, özellikle kognitif e, nörobilimin e, epistemolojinin de kabul edeceği sınırlarda bir e, açıklama getirmek. Oysa ki e, kartezyen ayrım e, burada duruyor. Hmm. Biz e, ne kadar e, hani post-Kartezyen olduğumuzu ne kadar anti-Kartezyen olduğumuzu e, iddia etsek de bu bir, bir bireysel çabayla çözülecek bir mesele değil bu bir Tabii. bu bir e, yani epistemoloji içinde deyim yerindeyse bir kopuş e, hı hı. ve yeniden bir birleşme gerektiriyor ama herhalde gerçek bir kognitif nörobilim <gülüyor> günün birinde organize olacaksa hı hı. epistemolojik olarak temiz bir kognitif nörobilim işte bu, bu, bu tür bir e, kopuşun A üzerinden A A olacak o zaman hani kartezyen dualite e, aşılmış olacak hı hı. böyle bir e, işte monistik bir temelde artık buna kantyen mi, e, e, mi diyelim spinozayen mi diyelim yani Evet ama Düşünelim. yani bir şey e, Farklı bir şey gerektirdiği ya açık e, Elbette ki işte Bir takım e, zihinsel fenomenleri Açıklarken kullandığımız e, Teorik düzenekle e, Onu beyine refere ederken kullandığımız Teorik düzenek birbirinden e, Çok farklı ve jargon farklı olduğu sürece Bir epistemolojik hata yapıyoruz aslında evet, Çok önemli bir konu bence Efendim e, Devam edelim diyoruz e, bizim... Müzik ile Evet bu sekiyle yine eee Akmal'dan eee e Eyha var. Efendim, e, sınırlı bir süremiz kaldı. Ben belki de son e, konu bitmezse devam edebiliriz. Ee, bi daha... bir, bir düşün bakalım ha şey devam etmeyi düşünüyor musun illa tabii ki Şu üç dakika içinde e... katedal meydan <gülüyor> illaki e, adını renkliyi dolayısıyla ifade etmemiz lazım <gülüyor> dolayısıyla hani bedenle de birleştirmemiz lazım birkaç mevzumuz kaldı aslına bakarsan <gülüyor> bir program daha devam etmeyi düşünüyor musun ee, hızla tabii. burada bunları hayır, hayır, söz etmiyoruz hayır yalnız bu getiri e, kadar e, hani e, devam etmezek bile Merak saldık biraz. İşte Piazza del Duomo, Katedral Meydanı e, testi diye bir test var. İşte 1970'ler. E, Eduardo Bissek'tır değil mi? E, i̇şte hani Milano'yu bilenler Milano'nun e, sıkıcı bir ket, pek sevmedim ben. Ama işte şey. en enteresan yeri de bu Milano Katedrali, o ünlü Gotik Katedral. E, ee, hani Taksim meydanı İstanbul'a bir çeşit nasıl e, temel evet. referans noktalarındansa e, Minel'e katedral meydanı da öyle Bu e, bunun niye aslında sol mekan ihmalinin algısal bir sorun olmadığını e, bir zihinsel bir fenomen olduğunu neden, ne diyelim yokuş aşağı bir fenomen olduğunu değil mi? algısal olsaydı yokuş yukarı bir fenomen olacaktı bu sol mekanın e, algılatmaması değil aslında ee, daha ileride yine fırsat olursa e, konuşuruz. E, gerçekte sol mekan algısının örtük olarak ya da bilinç dışı mekanizmalarla gerçekleştiğini fakat bilinçli farkındalığa e, evet. ulaşmadığını. E, bu e, yalnız verili bir anda e, gözleri belli bir e, dış mekanda belli bir noktaya odaklanmış kişinin o odağın sol tarafını e, algısının bilinçli farkındalığa çıkmaması değil. E, bu yakın yaptığı deneyde olduğu gibi Bir yok? mekanın tahayyülün de Hı -hı, ortadan tahayyül. kalkması. E, gel onu katedral meydanını biz Taksim <gülüyor> meydanına çevirelim. Nitekim ben yani hastalarıma söyleyeyim. onu yaparım. Taksim meydanında e, karşıda nerelere oturturum? İşte şuraya Hı -hı. oturturum daima. Varsayalım Hı -hı. E, hipotetik e, Mehmet amcamız Hı. Sol tarafı feyçli bir şekilde karşımda oturmaktadır. Mehmet amcaya söyleyecek şey şu: e, şu anda sırtını Dımarmar e, Oteli'ne verdin, Taksim Meydanı'na bakıyorsun Mehmet Hı. Bey. E, anlat bakalım ne görüyorsun? Mehmet Bey e, uzun uzun işte Atatürk Kültür Merkezini e, tarafını anlatacaktır, bütün e, ayrıntısıyla. E, fakat o Sular İdaresini işte Ge Gezinin İstiklal Caddesi e, girişini. Her asker gazi girişinden tek kelime Öyle etmeyecektir evet. ee, he, Şimdi Mehmet Bey'i Taksim meydanına götürmedik Hastanede yatağı başındayız Ve tahayyül etmesini istiyoruz sadece bir dakika sonra bu, bu sefer bakış perspektifini değiştirdik. Bu kez Gezi Parkı'na sırtını çevirdi. Dımarmarı'ya doğru bakıyor. Hı hı. Bir dakika önce hiç söz etmediği işte İstiklal Caddesi girişi, Sular İdaresi, Halasker Gazi girişi bütün ayrıntısıyla anlatılacak. Bütün ayrıntıyla anlatılan Atatürk Kültür Merkezi kısmı ise bu kez hiç söyleminde geçmeyecek. Sanki yokmuş gibi davranacak. Bu neyi gösteriyor? Bu işte e, yalnızca e, verili bir anda e, sol mekan algısının değil e, farkındalığa çıkamaz, e, çıkamayacak, e, çıkamayan e, şeyin aynı zamanda e, görsel mekanın tahayyülünün de e, ya da bir, bir mekanın anısının da e, sol tarafının farkındalığa e, çıkamadığını gösteriyor. Yani böyle Daha geniş kapsamlı bir zihinsel fenomen. E, olduğunu e, mutlaka yani, uyaran evet, sadece verili bir anda bir e, sol taraf <gülüyor> körlüğü değil bu. Hı -hı. Aslında zihinsel bir e, körlükten e, söz ediyoruz. Bak yine bir, bir son 20 saniye içinde söyleyeceğim bak yine aynı çatallanmaya geldik. Yani e, kartezyen anlayışa göre matematiksel bir şekilde bir gövdenin bir yarısının çalışmaması veya duyu uyaranlarını hissetmemesi tarzında özetlenebilirdi ama bunu zihinsel fenomen haline getirerek bir şey değiştirdik biraz. Evet biraz işte beynin nasıl Dış mekanı bedenin bir uzantısı olarak gördüğüyle de birleştirelim. Madem öyle sol mekan ihmaliyle devam edelim. Bu söz konusu hipotetik Mehmet Bey'e neyin var Mehmet Bey diye sorsam o ağır felcinden de söz etmeyecekti. Bu özel durumla yani anazoknozi dediğimiz bu durumla bir dahaki programda devam edelim. Devam edelim efendim ve uzay algısına doğru biraz genişletelim. Peki hoşçakalınız efendim. Hoşça tick bey My nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat hazırlayan ve sunanlar, Oğuz Tanrı da ve Hakan Gürrit.